Ey iman etmiş kimseler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında cezayı gerektiren büyük bir suç günah olarak belirlendi. Şüphesiz Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf saf olarak savaşan kimseleri sever. Necm 659 Ve hani Musa toplumuna, Ey toplumum şüphesiz benim sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti Ne zaman ki onlar eğrilip saptılar Allah da onların kalplerini eğiltip saptırdı ve Allah hak yoldan çıkmış bir topluma kılavuzluk etmez Ve hani Meryem oğlu İsa ey İsrailoğulları Şüphesiz ben Tevrat'tan iki elimin arasındakileri doğrulayan ve benden sonra gelecek adı Ahmet, övgüye başkalarından daha layık bir elçiyi müjdeleyen Allah'ın bir elçisiyim demişti. Sonra İsa onlara apaçık delillerle gelince bu apaçık bir büyüdür dediler. Necm 660 ve İslam'a davet olunduğu halde Allah üzerine yalan uydurandan daha yanlış kendi zararlarına iş yapan kimdir? Ve Allah şirk koşarak, küfrederek yanlış kendi zararlarına iş yapanlar toplumuna kılavuzluk etmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın ışığını gönderdiği dini söndürmek için irade kullanıyorlar. Halbuki kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler hoş görmese de Allah ışığını, dinini tamamlayandır. Allah, ortak koşanlar hoş görmese de, elçisini, hak dini bütün dinlerin üzerine çıkarması için, doğru yol kılavuzu ve hak dinine gönderendir. Necm 661 Ey iman etmiş kimseler! Size, sizi can yakıcı bir cezadan kurtaracak, kazançlı bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve onun elçisine inanacaksınız Allah yolunda canlarınızda mallarınızda çaba harcayacaksınız İşte bu eğer bilirseniz sizin için daha iyidir Sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve ad cennetlerindeki hoş meskenlere girdirir İşte bu büyük kurtuluştur ve sizin seveceğiniz başka bir şey daha Allah'tan yardım ve yakın bir fetih ve inananlara müjde ver ey iman etmiş kimseler Allah'ın yardımcıları olun nitekim Meryem oğlu İsa havarilere Allah'a benim yardımcılarım kimdir demişti havariler Allah'ın yardımcıları biziz dediler sonra İsrailoğullarından bir zümre inandı, bir zümre inanmadı. Sonra da biz inanmış kimseleri düşmanlarına karşı güçlendirdik de onlar üstün geldiler.